أقوى ديونا لله لا غلاق ضائقةن وفرج القربة عنا انت مقدره وكن لنا طيبا بنا في كل ناسلة لطف به الأهوال تنحسر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين Salatü vesselam ala seyidil murselin Muhammedu ala alihi ve sahbi ecmaîn. Terhibü derib derslerinden bir ders daha Rabbim tutsa etti kerem et amele muvaffık eylesin. En <gülüyor> önemli mesele teşirlenmek, etkilenmek ve bu hadiselerden alınan ruhu feyci bereketi hayata işletebilmek hayatın her safhasında etkisini üzerinde nuru'nu feycinin bereketin üzerinde bulabilmek görebilmek gösterebilmek maalesef konuşuyoruz dinliyoruz etkileniyoruz veya etkileniyoruz gibi görünüyoruz fakat başımıza bir iş geldiğinde aynı belalara düşüyoruz. Yani helimanın merkebi karesine dönüyor. Dokuz tür eşek, dokuz türlü yüz geç bilir dermiş. Yani yüzme şekli. Denize düşünce hepsini unutur boğur. Şimdi bizimki de ona dönüyor, dönmesin. Bu kadar ayet pilip hadis bilip de. Efendim sohbet, sohbetti, sohbetti neyip de. Ondan sonra sen efendim. Başına bir iş geldiğinde bunları unutup hadis-i şeriflerde zemmedilen şirkete düşmek, riyaya düşmek, gösterişe kapılmak. Yani o kadar ince bir mesele ki Mevla bunun zerresini kabul etmiyor ya. Zerresini kabul etmiyor. O kadar zor bir durum. Yani ilim yaparız. Tefsirades fıkırlı bitiririz, fıkha göre amel yaparız, kılı 40 yararız, abdest, taaret, kusül, işte ben tadil erken işte ve namazın içindeki şartlar, dışındaki şartlar kitaplarını yazdık yani bunları. Bunları da yaparız, her şey yaparız. Bir de bakarsın ki yani bu adam ne titiz, ne dikkatli, ne temiz işte abdestte önlük takarız, müstahme suyu damlatmayız falan falan. Bir edep bir müstahap bırakmayız. Fakat iş geliyor geliyor. Kalpteki niyet meselesinde. Tabii ki Allah için namaza duruyoruz. O kadar da gavur değiliz. Ama riyâ giriyor. Namazda giriyor, oruçta giriyor, sadakada giriyor, haçta giriyor, omrede giriyor. Bu zamanda çok, zaten hiç çıkmıyor desek yeri var. Giriyor demiyor. Hiç çıkmıyor ki girsin yani. Kalp çıfı çarsızı. Onun için tasavvufun zaten en mühim meselesi iflasın teminidir. Ali Adar babamız öyle buyurdu Mektubattan da şeraat, ecza. şeriatın üç var. Yani üç hacaya üzerine kurulmuş şeriat sofrası derdi Efendi Hazretleri. Üç hacaya, yani birin çeksen gidiyor. Sofra düşüyor. Bu da nedir? El ilmi ve ameli ve ihlas. İlim, amel, ihlas. Peki, ilim derdi hocalardan okumakla veya kitaplardan okumakla, hocalardan dinlemekle temin edilebilir. Amel Okuduğunu, dinlediğin tatbik etmek bu da insan tarikatsız bunu yapabilir. Geldik ihlasa. İhlas bu işin ruhudur. Bu iki cüz bedeni gibidir. İhlas ruhu gibidir. Bak tergibü tergibde ihlas babındayız. Yani hemen başladığımızdan beri ihlas babındayız. Birkaç ders sonra bitiyor bu bab da. Yani duyduğunuz adı şerifleri. Ne kurralık kurtarıyor, ne fukuhalık kurtarıyor. Geçen derste cehennemin dibini boylayacak diyor. Cehennemin cübbül hazin üzüntü kuyusuna atılacak. Cehennem 400 kere Allah'a sığınıyor. Beni buraya atma diye. Cehennemin diğer tabakalarının sığındığı yere... ...kıraatçılar, fıkıhçılar atılacak diyor. Gösteriş yaparsan. Ama bundan nasıl kurtulacağız arkadaş? Bir kimse derdini bilmeden derman bulamaz. Bir insan hastayım diyecek evvela. Kimse hastayım diyen yok arkadaş. Herkes ben ihlaslıyım diyor. Bir defa en büyük sorun burada. Bir defa bizde ihlas sıkıntısı var. Bunu teşhis yapmadan hangi doktor bizi tedavi edecek? demez e sen kabul etmiyorsun. Hastalığı kabul etme, hastaya ileride çıkamazsın ki. Doktora da götüremezsin yani. Ne mürşidi, ne şeysi der ya, ne tarikat der ya. Adam gitmez de, ayak sürter. Ondan sonra işte böyle acım ocem der. Memleketi batırırlar. Tasavvuf yok, bir şey yok. E ihlas neyle kazanılır? Evladım derdi Ali Adem Efendi Hazreti. Kadde sallallahu aleyhi ve Tarikat-ı Muhammediye kitabı, İmamı kitabıdır. Ona Hadimi Hazretleri falan derdi. Bayağı şeyhleri de var. Bu kitapta da okunmaklı bir kitap. Şeyhleriyle birlikte olursa tadından yenmez. O kitap çok ilimler verir yani. Işte dilin afetleri işte kulağın afetleri, gözün afetleri, elin afetleri, ayağın afet, afet, afet, afet. Yani yani gözün afeti ne olabilir? Sena e bakmasıdır, şusur, kulağın işte çavgıdır, gıybettir dedik o dinlemezdi. Değil mi? Böyle afetleri anlatıyor yani. Dilin afetleri mesela sabah namazdan sonra iştah arası konuşmak diline afetidir mesela. Böyle afetleri sayıyor. Bu afetleri sayan bir kitabına Tarikat-ı Muhammediye derdi. Evladım tepeden tırnağa ihlastır. Kitap bunun için yazılmıştır. Fakat yapraklarıyla yutsanız zerre kadar ihlas kazanamazsınız Allah'a. İlla tarikat, hakikat, marifet. Yani yola gireceksin, seyrislülük yapacaksın. Çünkü ihlas şu demek. Yaptığın işi sırf Allah için yapmak. Bunun için de ne lazım geliyor? Kalpte Mevla'dan gayri takıntıların temizlenmesi gerekiyor. Kalpte Mevla'dan gayri düşünceler varken iflası temin edemezsin. Çünkü neden? Süpürgeyle süpürmemişsin. Zikir süpürgesine süpürmemişsin. Kalp temiz değil. Kalp temiz olmayınca temiz olmayan beri halı koydun ne koydun ne yapsan bunu pisleteceksin. Çünkü kalpte ne var? Desinler var, değersinler var, metetsinler var, sevsinler var, sövmesinler var, elimi öpsünler var, hürmet etsinler var, görsünler var, işte boşa gitmesinler var, var oğlu var. Şimdi bunlar varken yani ne yapacaksın? Az daha namaz kılarken sinep atacaksın yani. Çekin de atın yani namaz kılıyorum falan. Yani dayanamıyorsun yani çünkü. Biri görmedi bu namazı boşuna gitti zannetiyorsun yani. Bugün de bir hayır yaptım falan. Bunu ne münasebette bir araya sıkıştırıp da millete nasıl aktarabilirim acaba? Kabak gibi der rüya tabi gizli Bizli rüyadan yapalım şeklinde. Herkesin burada bir şeyi var. Lafın ortasına bir bakıyorsun bir şeyini sokuyor bir amelini yani. Mübarek bir ameli de sırf Allah için de Yok. Hastalık bu maraz. Çünkü bende ihlas var mı? Şimdi şahsen kendine konuşur. Tabii ki Allah rızası için kılıyorum Allah'ın. Tabii ki para için, karı için, ve için bilmem şöhret için kılmıyoruz namazın şu bu sonu. O ayrı bir şey. Böyle hepten de gavur değiliz dediğim o demek istiyorum. Ama arkadaş bende hastalık var mı? Bende var. Şimdi bende var seni bilmem. Ben kimse... Bende var. Bunun tespiti nasıl yapılıyor? Evela tahlil yapacağız. Kan tahlili aç karnına. Gidiyorsun bakıyorsun. Kanda iltihap var mı? Yok. Şimdi kalpte rüya var mı? Yok bir işte. şey. Tahlil yapacağız. Hocam hani, biz böyle de bir tahlil... Hangi laboratuvar yapıyor acaba? Ben sana söylüyorum. Kendin yapacaksın şimdi. Ne tektikleri zaman seviniyor musun? Ben seviniyorum. Bir taraf gitti. Zemm ettikleri zaman üzülüyor musun? Bana şimdi, bizim İbrahim Efendimiz Mahmud hocam bir şeyler... Herkes atarlar, WhatsApp'ı açmayı biliyorum bir tek. Atmayı bilmiyorum bu şeyde bir tek açıyorum, böyle basıyorum. Bakıyorum orada video görüyor, şu geliyor. Aa Şu gazetede şu çıktı, bu. benim aklımda da habersiz kalmaz Mehmet'e. Bakıyorum. aa beni benim aleyhime bindirmiş. Üzülüyorum biraz. Demek, ihlas tam tamam. değil. Çünkü neden? Ben de ihlas tam olsaydı ne metede ne sevinecektim medene özelecektim. Ben Allah'ımız için yaptım bu konuşmayı. Kimse beğenmese bana ne, beğense bana ne. Böyle düşünmem lazım yine. Tabii ki biraz yavaş yavaş aşıyorum. Eskisi gibi de kabak gibi değil. Yani zaman geçiyor, yaşlanıyoruz. Biraz daha ağır başlanıyoruz. İşte biraz biraz eski dozajda değil tabii. İltihap derecesi düşüyor. Tabii tahlilleri ara ara yapıyorum. Tahliller edecesinde biraz riyalar azaldı bende biraz. Ama bak sıfırlayamadım ben. Ben şahsen bulamadım yani. Fark ediyor beni. Niye Efendi Hazretleri'nde fark etmiyor? Onun yanında kaldım senelerce. Niye bir zemmedenden acayip etkilenmez? Bütün dünya bir şey dese etkilenmez. Niye etkilenmez? Ondan sonra dünya metesse niye hiç, efendim oradan sevinmez? Müjdelenmez? Şimdi hal böyle olunca benim talilde tam İyi çıkmadı yani. Siz de kendinize ayar çekin. Bakın, biri sana kötülüyorsa seni, ne bu tip, ne bu şekil, bu yaşta, ne bu sakal, karın niye çarşaflı bir, bir şeyler laf attılar. Aile de işte, aa sen çok üzülüyorsun falan. Demek sen Allah için yapsan üzülmezdin yani. Sana ne, ne üzülüyorsun ya? Sen burada haram yapmıyorsun, günah yapmıyorsun, seni tenkit edenler var. E doğru yoldaysan üzülmemen lazım. Veya kimisi de tersi nedir? Aa ne takva insansın, ne mübarek. Bu genç yaşta sakal da bırakmışsın, karın çarşaflı. Şudur budur, aa hoca olmuşsun, hafız olmuşsun falan. Bizim çocuklardan Kur'an okumayı bilmiyor. Senin çocuğun ne güzel, sen ne güzel falan. E, burada da e, tabii ki Allah'a hamd etmek manasında sevindiler. Ayrı bir şey nimete karşılık. Ama yani insanların metiyle zemmi eşit gelmesi lazım. Yani neden? Ben Allah için yaptıysam bu işi, bu insanlar... Yok hükmündedir. Bunların cenneti yok, cehennemi yok, sevabı yok, azabı yok. Ben bunların, efendiler hep böyle ihlası kazandırmak isterken bu vaazda hep bu şeyi söylerdi. Bir fikir bu çünkü. Bunların cenneti yok, cehennemi yok. Bir şey veremezler benden. Bana ceza da veremezler. Bunların neyini beğendiriyorum? Bu bir şuurdur, efendiler. kısaca bu şuuru verirdi yani. Bunu bir düşünürseniz bir anda böyle ihlas geliyor yani. Hakikaten ya. Ha bu taş, ha şimdi ben bu kütüphaneye veyahut işte duvara kendimi beğendiremeyeyim burada. Gece kimse yok burada. Teheccüd kılıyorum falan. Beş saat mesela okudum. Yani. iki saat kıyamda kaldım falan. Kimse de yok görenmere. Aa arkamda kütüphane var görüyor falan der miyim yani? Ece ee, burada sen oturuyorsun. Ha kütüphane ha sen. Duvar demeyeyim şimdi kayıp olur misafirlere. Duvara teşvik etmeyeyim. Ha kütüphane ha sen. Yani şunu demek istiyorum. Senin hükmün yok Allah'ın dinde. Görmenin, beğenmenin bir etkisi yok Allah'ın dinde. O zaman kim için kılıyorum? Bittim. Ah ihlas, ah ihlas. Ah. El ihlasu sirri. Bir hadisi kutsi var, burada belki geçmiyor o. İhlas benim sırrımdır. Mevla da sırrını ifşa etmez yani. Estevdi'u kulübe men ahbebtu min ubaddi. Kullarımdan sevdiklerimin kalplerine emanet bırakırım. Yani çok büyük makam ya. Muhlis. Tabi muhlis ihlasa çalışan ondan da bir büyüğü vardır. Muhlas. Muhlista bile şeytan yol bulurum, musallat olurum diyor. Muhlas artık seçkin kılınmış. İhlasın tamamına ermiş. Halis kılınmış artık. Onlara bir şey yapamam diyor. İlla ibadike minumul muhlasin. Kullarından muhlassa, yani iklasa ermişse, yolum yok ona diyor şeytan. Muhlisse hala ihlas bulmaya çalışıyor, benim gibiler. Onlarla da oynarım diyor yani. Onun için hadi şöyle iyi dinlemek bu sohbetleri kaçırmamak çünkü ilimsiz amel olmaz amelsiz ihlas hiç olmaz çünkü bir şey yapmıyorsun ki ihlaslı bu yaptı, ihlasız bu yaptırdı zaten sıfırın altında yani amel yok ki ihlas arayalım şimdi amel de ilimsiz olmaz yine iş baştan ilimden geçiyor tabii ki saçayaa ilim olmadan Zaten üç saça ya ne demek zaten? Biri olmadı mı? ikisi gidiyor zaten. Onu da dikkat et yani. Sen şimdi o zaman ben direkt ihlas makamına geçtim hoca efendi deyip de ilmi ameli de göz ardı edemezsin yani. Zahiri ilimleri de boşa çıkaramazsın. Çünkü neden nasıl direkt ihlasa geçiyorsun? Merdiven basamak basamak. O zaman iki saça yani göndermişsin. Veya biri olmadan nasıl amel ediyorsun sen? Ne amel ediyorsun sen? Nasıl kılıyorsun? Şart bilmiyorsun, şurt bilmiyorsun, farz, vacim, sünnet, müstahap, mekruh, haram, müfsit bir şey bilmiyorsun. Şimdi ilmi halden evvel gelmiyor, amel olmuyor ki. Yine iş dönüyor ilmi hali. Yine iş dönüyor itikata yani. el sünnete göre inanmadan bütün amelin boş. Bunları birbirinden ayırmayalım. Tarikatta tasavvuf yeter hani ilim amel lazım değil gibi sapık sapık konuşanlara kapılmayalım. Biz burada onu demek istemedik. Ama ekseri nas ilim ve amel de takılıyor. İhlas canibini ihmal ediyor. Yani bana ihlas lazım. Benim kalbimde maraz mı var? bir narazun. Kalbimde hastalık var olanlara dahil miyim? Şeklinde bir kontrol yapmıyoruz. Benim derdim şu. Yani beş vakit namazda kıldım, da tuttum, Hatt-ı Ömreye'de gidiyorumsa İslamiyet, e, iman şartları altı, beş, İslam şartları beş. Benden bu kadar. Yani bu böyle olmamalı. Çünkü neden? Benim üçüncü saça yağım yerinde mi? Şeriat sofrası Duruyor mu sağlam? Kurulu mu acaba benim düzenim, İslam düzenim? Bunu anlaman için ihlası kontrol etmen lazım. E, i̇hlaslı mıyım, değil miyim? E, burada da işte demin söylediğim ölçüleri itibar aldığın zaman hastalık çıkıyor. Yani tahlil bozuk çıkıyor çoğumuzda. O zaman bunu düzeltmek için e, tasavvuf gerekiyor. Çünkü e, illa zikir, e, tabi zikir de mürşitten alınacak, nispet alınacak, e, icazetli olacak demek istiyorum. İzinli olursa bunun tesiri var. İzinsiz olan ibadet ve zikir sevabı vardır ama mukarribattan değildir yani seni Allah'a yaklaştıracak seyri sürükteki mesafeleri katettirmez çünkü sen o zaman zaten televizyona bakarken yüz kere subhanallah çekiyorsun veyahutta da ondan bundan konuşurken la ilahe Allah çekiyorsun ne göz kapatıyorsun ne kendini topluyorsun ne huzuru kalp var ne cemiyet var yani zaten burada ibadet zikir en fazla dildeki bir zikre tek takılıp kalıyorsun yani kalbe inmiyor ki gözün zaten açıkken kalbi toplamak mümkün müdür yani? Göz baktığına kalp oraya gidiyor. Onun için bir adabı var demek istiyorum yani. Böyle olursa zikre devamla, devamla, devamla insan öyle bir hale geliyor ki bazı Mevla'dan başka bir şey düşünemez hale geliyor. Yani tabii ki ara sıra aklına gelmez bir şey olur mu? İşi var, gücü var, karısı var, çocuğu var. Ama onlar ona ne yapıyor? Allah'ın zikrini unutturamıyor ve terk ettiremiyor ve Allah'ın zikrinin, feyzinin, nurunu e, söndüremiyor. Burada zikrin nuru ağır basıyor. O arada öbür işlerde aradan çıkıyor. Ama bu ihlası kazandırır. Çünkü o arada sen yaptığın ibadette onu bunu görmezsin. Mülaza etmezsin, düşünmezsin. Çünkü zikir galip gelir. Ama şimdi zikirsiz bir kalpte, yani huzur üzere feyiz gelmeyen, nur gelmeyen bir kalpte insanlar ağır basar. Madde planı ağır basar. Desin, beğensin, görsün, işitsin ağır basar. Hep hesap kitap ile şu varsa gideyim şu duyacaksa geleyim hep böyle vazifeler ibadet ameli salih de olsa biz şartlara bağlanarak farkındaysanız birçok insan o geliyorsa geleyim sen tutuyorsan tutayım hareketleri çünkü bunlar ihlas olmayan e, amellerin tezahürüdür niye biz yani sabah namazına ile arkadaşlar da varsa gelecekse görecekse çıkıyoruz da yani hiç kimsenin bilmediği bir zamanda bir yerde misafirlikte nerede orada da bir sabah namazına çıkmıyoruz mesela. Cemaate yani gitmiyoruz da. Ama bir çevre var arkadaşlar var. Aa bu sabah cemaate gelmedi olmasın. Yani bunlar nedir yani bunlar? Hemen hemen herkesin başında bunlar ya. Böyle şey olur mu? İhlas, ihlaslı adamda bu durum olur mu? Dünyanın ucuna girse amelini değiştirir mi yani? Kimse görse görmese adam zikrini değiştirir mi? Biz de Kılık değişiyor, kıyafet değişiyor, üst değişiyor, baş değişiyor, her yer bir şekil yani böyle. Bu olmaması lazım. İhlaslı adam da. Şimdi ve'an ibni Mes'ûd'en Allah'ta. İbn-i Mes'ûd rivayet ediyor hadis-i şerifte kâle buyurdu, kâle Rasûlullâhi sallallahu aleyhi ve selleme. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz e, buyurdular ki diyor Abdur-Rezâk şey, şey, Buhari'nin de onun kitabında, Yala, büyük, e, Onun kitabında var bu Ya'la Büyük Muhaddis. Onun kitabında var bu hadis-i şerif. Musannef'te 3738 numaralı hadis-i şerif. Ebu Ya'la'da 5.117 numaralı hadis-i şerif. Beyek-i Kübra'da 2'ye 290. sayfada geçiyor falan. Zaten bizim kaynağımız da Hafız Müjri, Hadis Hafızı Büyük Muhaddis. Efendi Hazretleri çok itibar ettiği bir kitaptır bu. Tarih-i Şimdi vardı Şerif'te men her kim ehsene güzel yaparsa salate namazını Kainat efendisi buyurun sallallahu teala aleyhi. <gülüyor> nerede hayzı yara gördüğü yerde kimi hu kendisini kimi nasu insanlar. İnsanların gördüğü yerde güzel kılıyor, ağır, yavaş. Kıyam uzun, rükû secdeler uzun. Böyle. Vesa kötü yapıyor ha namazı. Hayzı nerede yahlu? Hayzı yahlı uzaft ayrılmaz tenhada kaldığı yerde. Tenhada kaldığı zaman paat, küt, hızlı. Milletin gördüğü yerde yavaş, düzgün veya kırat. Bir şey söyleyeyim mesela size. Hemen hemen imamların hepsine taalluk ediyor. Yani resmi cami imam olsun. Bizim de kendi aramızda kılarken imam ettiğimiz kimseler de olsun. Dolu hocamız var. yani Hafızımız var. Hoş, kadrolu imam müezzin değil çoğu. Genel, şimdi size bir ölçü vereyim. Yatsının farzında iki rekatta cehri kıraat ediyor, açık. Son iki rekatta hafif, sessiz. Şimdi bir, birinci veya ikinci rekatta Fatiha kaç saniye tutuyor? Dakika, tutmaz Fatiha. Yani kaç saniye tutuyor? Bir de üçüncü rekatta Fatiha, onda zaten sırf Fatiha üçün direkt belli zam bir sure yok. Üçüncü rekattaki, dördüncü rekattaki Fatih kaç saniye tutuyor? Yemin ediyorum, hemen hemen hepsi, istisna bir veya iki çıkmaz, takvaları da dahil, şey, tecrüt kılan bizim sofiler, sofu sovan yemezler, hepsi dahil. Al sana verdim bir ölçü birimi. Arşın burada. Halep'e gitme elüjm yok. Şimdi bak. Orada tuttu 40 saniye ve evet 60 saniye. Yarısı tutarsa yarısı. İnsanların işittiği yerde bastırıyorsun. Er Rahim falan filan. Velavv falan. Ne oldu sonra? Bu tuttu 60 saniye. Üçüncü rekat tuttu 20 saniye. Yarısından ileri zor geçer. Peki arkadaş bu sessizi kime okuyorsun? Sesliyi kime okuyorsun? Efendim Hazretleri öyle bir hesap yapardı ki yani ya derdi, de sü Subhane Rabbiyel Azim mesela. Dert ne? mesela hıda kalkale var hani nece. Sü Süb, Süb -Hane. derdi okurken normalde kıraatta aşır falan dezon. Subhane lladzi esra falan falan. E namazda ne Cık, Yapma kardeş. Bu rezilliktir. Bunu aş ya, bu işleri aş ya. Yani Efendimiz derdi, rükuda, secdede böyle süp süp süp gitmeyin. Hatta derdi, şeyi çıkarın kalkalesini, şusunu, bu sana. Sübihane Rabbim. Bir, bir talimi var, bir tecvidi var, bir mahreci var, bir şey var. Nasıl olsa kimse duymuyor. Öyle iş var mı ya? Kime çekiyoruz bu tesbihi? Allah'a çekiyoruz. Nasıl oluyor öyle süp süp? Cık. Bak, insanların gördüğü yerde, mesela işte işittiği kıraatı. 60 saniye tutuyor Fatiha'sı, gizli kıraatına bak. Aynı imam Hoca Efendi'nin yarıya düşüyor. Bu Fatiha aynı Fatiha. Ya bunu öyle bir ölçü veriyorum ki size ölçü birimi veriyorum ki yani samimi söylüyorum. Herkese uygulayın ya. Benim diyenine uygulayın bakayım. Cık, bu kadar olmaz ki ya. Sesli okurken ki sessiz Fatiha aynı tutulacak. Aynı tutması lazım. Olur bir saniye, iki saniye, üç saniye. Canım insan sesli de okuduğunda her, her seferinde aynı saniye ayarlayamaz. Ama bu kadar yarı yarıya oynar mı arkadaş? Sen ne yaptın o zaman? İnsanların gördüğü yerde, işittiği yerde güzelleştirdin. Tena kaldığında kötü yaptın işi. Fetilke işte bu muamele istihanetün hakarettir. Hafife alma muamelesidir. Hafife almak, düşük görmek Allah Allah azimetün diyor hatta yani. Tenvin tazım içinmiş. Çok büyük bir hakarettir. Ve çok büyük azabı ve cezaayı ahirette muciptir. Dünyada da bereketi kaçar, rızkı berbat olur. Tabii böyle namazı bu şekilde, tadil söz, böyle insanların görmediği yerdeki hareketler falan insanın dünyasını da mahveder. Öyle sadece ahirette kalmaz yani. Çoklarının geçimi meçimi, huzuru aile, huzursuzluğu, çoluk çocuğun dinlememesi bundandır. Çünkü sen Allah Allah'la alay edersen aşağı, evlada seni paçavraya çevirir. Bak çok büyük bir hafife alma olur. İstihane hafife almıştır bu kul. Bihâ bu namazda bu muameleyi yapmak suretiyle kimi rabbehû tebârake vetehâ. Bu adam onu bunu seni şunu değil bizzat yaratan, yaşatan, yediren, içiren ha şunu her nefesim onunla beraber o konuşturuyor her nefesimizi. Şu anda o çalıştırıyor beynimizi. Şu anda biz istediği anda felç eder, meyit eder, ölü olur, tükküt düşür aşağı canı cansız eder. Böyle bir her şeyimiz elinde olan bir Rabbimiz, maaşımız elinde olan patrona böyle mi yapıyoruz hareketlerimizi? zahiren elinde maaşımız var. Yani. Zahiren elinde. Amirimize böyle mi yapıyoruz? Kainat yaratan her şeyimiz onun elinde. Yaptığımız muameleye bak. Bir namazımız var derdi defansteri bari onu düzgün kılalım. Yani çok bir amelimiz de yok yani bir namazımız kalmış. Görüntüde yani. E şimdi sen Allah hafife alırsan Allah Teala seni adam yanı koyar mı ya? Senin kabir, mahşer, sırat, mizan'daki durumun nicedir. Mevla seni dostlarıyla bir araya koyar mı ya? Sen Allah'a hakaret etmişsin ya. Bir de nerede? Namaz kılmayandan hiç bahsetmiyoruz. O zaten bayrak açmış. Çağırıyor Mevla. Gelmiyorum hareketi çekmiş. Onu hiç muhatap almıyoruz zaten biz. Namaz kılmayanın kitapta yeri yok zaten. Fıkıhta yeri yok namazsızın ya. Yani bir alime, bir veliye, bir neyse Namazsız Hacı Dursun Efendi hocamız hazretlerine kitti dediler. Bir istihare yapar mısınız? Kızımızı istiyorlar falan falan. Dedi oğlan namaz kılıyor mu? Dedik. Dediler tam kılmıyor. O istiharesi yapılmış dedi. <gülüyor> yani namaz kılmayan adama kız verimi de istihara yapılır mı? İstihara yapmak caiz değil. Yapmak caiz değil. Çünkü namazsız adam da Sarhoş da böyledir yani. Ara sırada iki tek atsa içki içene kız veren zinaye vermiştir diyor. Şimdi... E şeyi yani içki uyuşturucu ve kumar kitabını hazırlıyorum birkaç haftada çıkacak inşallah. Muazzam ayet hadisler. Muazzam. Yani orada hep kaynaklarını yazdım tabii ki. Zinaya vermiş olur bu. Az bir laf değil tabii onun Kaynağı var orada. Tembül Gafilinden, Fakıhebülle ise Semerkandî Hazretlerinden. Dur dolu ulemar huul beyandan. E şimdi sen çünkü diyor içki içen sarhoş olur. Sarhoş olunca karıyı boşar haber olmaz. Dolayısıyla zinaya vermiş olur diyor. Bak. E şimdi sen bunu istiare yapılır mı? Ara sıra iki tek atıyor. Bu adama kız verilmek için istiare yapılır mı? Namaz kılmıyor. Çok iyi adam. Bir suçu var işte namazı yok. Onun için namazsızı mevzubayız yapmıyorum. Konuya dahil deyin. Biz burada neden bahsediyoruz? Namaz kılıp da belasını bulmuşlardan bahsediyoruz. Kıldığı namazı perişan etmişlerden bahsediyoruz. Zayi etmiş yani tabii burada ayrıca tadil erken devreye giriyor ama tadil erken de kurtarmıyor çünkü sen tadil erkeni millet görürken yaparsan, milletin görmediği yerde bozarsan o da buraya giriyor. Sen tadil erkeni bilmen yetmiyor ki, uygulaman da yetmiyor. Yani sen yatak odan da kılarken veya da normal namazı kendi başına millet görmediği yerde kılarken ki tadil erkeni uyguluyorsan o başka, o zahirin kurtarır. Ama zaten öbür türlü millet görürken bu hadis onu anlatıyor. Millet görürken düzgün güzel kılıyorsun, millet görmezken efendim kötü yapıyorsun. Yani erken de yapmıyorsun ki zaten. Bilsen de. Çünkü senin derdine görmüşler, mi, beğenmişler. Mi? Allah Allah Allah. Ya Rabb'i rezil olmaktan muhafaza eyle Allah'ım namaz kılıyoruz, kıldığımız namazlarla. Yüzümüze çaput gibi vurulanlardan etme ya Rabbel Alemin. Allah'ım amin. Allah'ım salli aleyhi. Ve alâ aleyhi ve sahbü'ye sellem. Ve an şeddâd ibn-i Efsin, büyük sahabi şaddad i ibn-i Evsin radıyallahu te'ala. Ennehu kendisi semia işitti. Kimi? resûl sallallahu aleyhi ve sellem. Kâinatın efendisinin ne halde yakûlü buyururken yani efendimizin buyurduğunu işitti. Sallallahu aleyhi ve sellem. Men sâme her kim oruç tutarsa yura'i gösteriş yaparsa bu oruçla beraber. Tabii bunun ekseri nafile oruçlarda geçerlidir. Ramazan orucunda riya olmaz. Yani şimdi artık Ramazan orucunda da riya başladı. Çünkü neden millet tutan kalmadı? <gülüyor> tutan kalmayınca tutan gösteriş yapabiliyor şu an yani. Eskiden olsa adama gitsen desen ki falan Ramazan günü oturuyorsun falan bir mecliste. Ben bugün oruçluyum ha desen. E cavur musun? <gülüyor> Tabii oruçlu olacaksın derler yani. Nafile değil ki bu farz derlerdi. E şimdi Ramazan'da Böyle iş yerlerinde, şurada burada, hele uzun günlerde, sıcak günlerde falan bir mevzu olduğunda işte ben oruçluyumusun, sen ha oruçluyum falan. Maşallah nasıl tutuyorsun ya bu yazda falan ne bu? Yani Ramazan orucu bile artık lükse <gülüyor> girdi yani. Eskiden Ramazan'da oruçluyum desen, tabii oruçta olacağım. Yavur musun derlerdi. E şimdi e, yani duruma bak, vaziyete bak. Farz oruçta bile riya tehlikesi başladı yani. Çünkü tutan kalmadı. Ama tabii burada ekseri nafilelerde bu mülahasa edilir. Nafilelerden mülazı edilir. Çünkü şimdi recep Şerif geliyor. Birkaç haftamız kaldı. recep Şerif oruçları, şaban Şerif oruçları geliyor. Şimdi muazzam Harama oruçları falan Recep'te geliyor. E şimdi gösteriş mevsimi başlayabilir yani. Gösteriş mevsimi başlayabilir. Yer bir, ikide bir işte. Yani oruçluyum zaten sinirimi bozma falan. Bu hareketlere lüzum yok yani. Ondan sonra acabi bugün de çok solgunsun ya hasta mısın falan. Yok ya işte af, şey, oruçluyum da onun için falan. Bunu demel üzüm yok yani. Bunları demeye üzüm yok ya. Evliya Allah yüzlerine bir şeyler sürerlermiş. Oruç tuttukları zaman kanlı manlı bir şeyle yani böyle kan görüntüsü veren Şeyler yani adam kanlı görsün falan demesin ki aa ne kadar oruçtan dolayı mübarek adam erimiş gitmiş demesin diye. Böyle oruç tutmadığını e, oruçta olmadığını ima etme çalışırlarmış gösterişten sakınırlarmış. E şimdi böyle birbirine telefon etmeler. Sahura kalktın değil mi? Ha tutuyoruz ha. E ne oluyor grup mu tutuyoruz arkadaş? Herkes kendine tutuyor yani. Git tut yani. Ne telefon ediyorsun bilmem ne yapıyorsun. Evet. Bazı gene mesaj atmalarda bile rüya vardır yani. Hani ben diyorum tebliğ yapın birbirine. Hemen atıyor yarın gün, gün oruçta olalım arkadaşlar. 500 senelik ibadet falan bizim dergiden falan atar bir kitaptan bir şey. Hani burada da bir mesaj var tabii ki. Ben, ben konuşsam riya olmaz çünkü ben zaten tutamıyorum mağlulen emekliyim yani. Ben de riya olmaz şimdi tutamıyorum ki zaten. Hani ben diyorum ki birkaç kişi tutsun benim delaletimle de, hani bir sevapa müşterek olayım hesabı yapıyorum ama şimdi siz gösteriş çok dikkat etmelisin lazım. Tutun, tuttuğunuzda çok da belli etmeyin yani. E zaten hanımı telaşa sokacaksan şunu yaptın mı bunu yaptın mı yani bir oruç tuttun kadını perişan ettin mesela Sinirleniyorsun, bağırıyorsun, tuz yok, tadı yok falan. Hani bu da kalp kırdıktan sonra nafile, oruç falan bunu kurtarmaz yani. Ne bulursan da yiyeceksin. Oruçluyum diye de önden kaç saat evvel sipariş falan da vermeyeceksin yani. Bugün şunu yap zaten oruçluyum. Canımın istediği yemekleri yap falan. Kadın seninle mi uğraşacak arkadaş? Onun da ibadeti var, çocuğu var, çocuğu var. Yapacak tabii yemeğeni ama nedir yani? Siparişler verme uzun. Annelerimizin bir şesini vardı. Aşağı anamızı Allahu teala hani ha... Ömür boyu oruç tutmuş. Ömür boyu. Bir de kurban ve ramazan bayram günü hariç. Oruçsuz günü yok ya. Oruçsuz günü yok. Ablam Zübeyir yeğeni, Esma validemiz kardeşinin oğlu. Mekke'de halife oldu o zaman. Yedi sene Mekke'ye idare etti halifesini. O boşluk döneminde. Bayağı da halife oldu yani Yemen, Yemen bütün birçok bölge Ablam Zübeyir Hazretleri. Hacci Hacı Zalimi geldi devirdi Büyük sahabi yaptılar Müzü Bey. Bir para göndermiş var ya teyzesine. Hazreti Ayşe o zaman yani kaç çuval? Eve sığmadı paralar. Oradan cariyesine dermiş ki yani hizmetindeki kadına işte sok eline gelirse al şu yetime şu dula şu şuna bu buna akşama kadar bütün para gitti. Şimdiki belki katır türlü yani. Altın gümüş para o zaman. Akşama <gülüyor> kadar bütün para gitti. Dağıttı yani. İftar oldu. dedi ki hizmetçi kıza, dedi iftarlığımızı getir. dedi ne bıraktın ki ne getireyim dedi yani. Ne alacağız dedi bir şey yok ki evde. E dedi getir ya ne varsa getir. dedi en fazla zeytinyağı getirin bir de kuru ekmek var dedi. ya kuru ekmek getirin ya tane arıyorsun dedi ya iftarlık yok diyorsun ne biçim konuşuyorsun dedi yani. ekmeyi batırdı zeytine yani falan. O da bu sefer çarşıya gitti herhalde kendileri de yağlı bir şeyler alacaktı yeme. Ya dedi bu kadar para akşama kadar dağılır mı arkadaş dedi. Biraz da iftarlığına ayır. Yarın ne yiyeceğiz dedi ya. Çok konuşma dedi. Sinirim olmaz mı bana sıkıntı yapma dedi. Ne yiyeceğiz ya. Ye, mücedid, yeni gün yeni rızıkla gelir. Ne konuşuyorsun? Hatırlatsaydın dedi bir ekmeklik peki bir para bir direm ayırırdık dedi yani. Onu da hatırlatmamışsın şimdi ne konuşuyorsun? Yani her gün oruç tutuyorlar. Dünya kadar mal geliyor bir öyle çuvalla yığılıyor. Akşama kadar dağıtıyorlar. Anne olmak ne demek? Ümmetin anneleri bunlar. Ondan sonra iftarda zeytinyağını bulduğu zaman şükrediyorlar. Ayıp ya. Durumumuz çok feciat ya. Yediğimiz önümüzde, yemediğimiz arkamızda 4-5 çeşitten aşağıya yemek diyenimiz yok. Kahvaltı 8-10'a çıkıyor. Reçel 3 çeşit. Ayıp ya. Millet aç açık ölüyor ya. Ya yani böyle nasıl bir şimdi Ramazan şevkelerle iftarsız. İşleri güçleri yemek. Mu insan. Şu annelerimizi okuyacağım bir günse, birkaç annemizden birsel okuyacağım ben. Onların o cömertlikleri, o fakirlikleri, o açlıkları. Ayşe Hanım'ıza üç ay geçiyordu. Yediği hilalün ve hilalün ve hilalün. Bir ayın hilali geliyor gidiyor dolunay oluyor bitiyor. Bir daha hilal geliyor bir de yani üç ay. Üç ay geliyor geçiyordu. Dokuz tane eşiyiz Kainat Efendisini birimizin evinden yemek pişip duman çıkmamıştır diyor. Üç ay geçiyordu. Duman yanmış. Ne yapıyordunuz? Hurma geliyordu ara sıra. Bir de suyla hurma. sarın hanımlarından hediye geliyordu. Hurma, su. Üç ay. Kainatın Efendimiz'in sağ olacağım. Fatma anamız bir ekmek yapmış. Azıcık da ekmek almış. Bir şu kadar falan. Bunlar çok büyük iş o zaman şu kadar ekmek falan. Bizde bu kadar ekmek falan yarısı atılıyor. Şu kadar ekmek getirebilmiş babasına. Çünkü çocuğu çocuğu onunda. Getirmiş. Efendim sana sen demiş. aa kızım demiş. Beni mi düşündün demiş. Vallahi babanın boğazından üç gündür lokma geçmedi evladım. Evet. Kainatın efendisi. Hep onun hürmetine yaratılmış. Üç gün lokmasız yaşıyor. Biraz biraz tahammül, biraz sabır, biraz zühd Dünyaya karşı soğukluk. Yani bu şekil bu ümmet iflah olmayacak. Yani Suriye'deki bu kadar dolu yetimin fakiri, fukara az her gün denizde boğuluyor göz önünde aç vazı. Hani burada sen burada iştahını hala böyle daha sonra karına ben oruçluyum şu kadar yemek yeme. Bunlar geçelim bu işlerden biraz. Yani bela gelmeden biraz haddimizi bilelim yani. Ne var ya? Yani görülmemiş mevzular ya. Görülmemiş. Kainatın efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali Efendimiz dedi. Fatıma dedi. Ne oldu dedi? Ben dedi su taşımaktan eve dedi. Sutaşımaktan dedi, su taşıyan döndüm dedi, kamburum çıkacak dedi. Sen de dedi değirmen, el değirmeni vermiş dedi, çeyizde bir el değirmeni vermiş, bir ibrik vermiş, bir el değirmeni vermiş. Bir de yatacakları ince bir deri var, koyun postu. Üzerlerinde de bir kadifeden kumaş var, başları çekseler ayakları açılıyor, ayaklarına verseler başları açılıyor. Başka da hiçbir şey yok evlerinde. El değirmeni ütüyor, ütüp her gün. Zor da şey ediliyor. Bütün elleri parça parça olmuş Fatma Hanım'ın eller paramparça. Demiş ki bayağı bir e, hizmetçiler geldi köle cariye yani fetihler oldu ganimetler geliyor. E, dağıtılıyor tabii mücahitlere vesaire devlet beytül mal politikası olarak. E, babana git dedi demiş yani bize de bir tane seçse şey yani. Sana şeyle su taşırsın şey da bizim de işimiz var ibadetimiz var senin de öyle. Kalkmış gitmiş. Gitmiş oturmuş oturmuş hoş geldin biz. Dönmüş kere. Demiş ne yaptım? Allah utandım demiş. Bir şey diyemedim. Allah, Allah Hadi beraber gidelim demiş. İyi beraber Hadi kalkmışlar beraber gitmişler. Bukhari bu. Onlar beraber gitmişler demişler ya Resulallah işte. Ben demiş su taşıyan deveye döndüm demiş Hazreti Ali Efendimiz. Bu da demiş su çeken yani araziyi sulayan. Eve yani su taşımaktan. E, çünkü abdesti var, kuslu var. Devamlı su lazım. Müsli şimdiki gibi. E, efendim Fatıma da demiş elleri baksana demiş. Paramparça oldu demiş bir demiş yani gelmiş belki onlarca yüzlerce haber aldık demiş yani devlet bey Tülmala. bize de bir tane düşmüyorum demiş yani bir tane bize de hizmet eden evimize bir şey yardımcı yani bir yardımcı versen bize eshabu sufenin karınları orada bak 80 tane eshabu sufede fukara muhacir var onların karınları açken efendim ben demiş size asla bir yardımcı bir hizmetçi veremem Onları onlara vereceğim demiş. Onları onlara vereceğimiz hizmet veya Veyahut da onu efendimiz de işte değerlendirip malından istifade etsin. Çünkü satılabiliyor. Onun parasıyla da onlar orada aç açık perişanlar. Onlara bir üzerlerine bir şey alsınlar. Eshab-ı de durum Yani belden aşağı zor kapatıyoruz, Üstü açık falan namaz kılıyor. Bir, bir durum yok. Günlerce aç Ebu Hureyre'ler. Ben demiş Eshab-ı Sufe açıken Onları bırakıp size bir şey veremem demiş. Adalete bak. Adalete bak. Düzene bak. İslam'a bak. Nerede İslam adı kalmış. Kim yapar bunu? Böyle bir rolde olan bir baba. Benim çocuk çoluğumda muhtaç canım, bir tane de buna vereyim der yani. Fıkka göre de belgede uyar yani kitabına. Ama olmaz demiş. Bunlar da gitmişler. Gitmişler gece yatmışlar. Bir de Resulullah Sesim çıkmış gelmiş. Tam yatarlarken. Bunlar kalkmışlar. Alârişlikuma. Yatın yerinizde demiş. Gelmiş ikisinin başının arasında oturmuş. Ayaklarını sokmuş aralarına. Diyorlar efendim sallallahu aleyhi ve ayağının serinliğini göğslerimizde hissettik. ikisinin de göğsüne değmiş. Zaten ücretlerinde bizim gibi böyle kat kat. Pijama üstü pijama altı falan yok yani. Hemen de vücutlarına değmiş. Diyorlar ayakları serindi. Sallallahu Demiş ben size Cibril şimdi demiş bana bir şey getirdi. Ne getirdi? Onlar da zannetmişler, acayip bir şey mi geldi? Size demiş, Yardımcıdan daha hayırlı bir şey getirdi Cibril demiş. Allah Allah, buyursun Cibril demişler. Bana öğretti demiş, çok önemli bir şey demiş. Ne yapacaksınız? Her namazdan sonra 10 subhanallah, 10 elhamdülillah, 10 Allah'a ekber diyeceksiniz. Yatarken de 33 subhanallah, 33 elhamdülillah, 34 Allah'a ekber diyeceksiniz. Her şeyden hayırlı size demiş, bundan başka daha bir şey istemem demiş. <gülüyor> Fatma anamız bir memnun olmuş. Ali Efendimiz bir memnun olmuş, biz olsa, biz ne diyoruz, ne alaka ya, babacığım ne alaka ya, derdi, derdi şimdi terbiyesi çocuklar. Yapma bizle dalga geçme baba ya falan, hareketler böyle yani şu an. Ne iman var biliyor musun demişler ki, başımızın üstüne kabul ettik senin hediyeni, Cibril'in hediyesini kabul ettik demişler. Hazreti Ali Efendimiz diyor ki, Ölünceye kadar bir gece terk etmedim. 33 Sübhanallah, 33 Elhamdülillah, 34 Allah'a bir gece terk etmedim. Diyor. Çünkü bu 99 isme tekabül ediyor. 99 isim, 100. ile beraber ismi azam 100.sü. .'si. Ne oldu bu sefer? İşte o Subhanallah Allah'ın zatını tenzi olduğu için zatı, zatı isimlere. Elhamdülillah Allah'ın cemal sıfatlarından dolayı hamd gerekir. Çünkü iyilik, güzellik yapıyor. O sıfatlara da hamd ediyor 33 isimleri yani 99'un tekabülü. Ondan sonra e, efendim 33-34 Allah-u Ekber'de Allah'ın celal isimleri ve sıfatlarının e, tekbirini büyük olduğunu gösteriyor. Bu size daha hayırlı. Dediler İbnül Kevva vardı. Irak'ta Hazreti Ali Efendimizin yanında dolananlardan Dedi ki hiçbir gece unutmadım deyince Sıff'ın gecesi de unutmadın mı dedi. Sıff'ın harp gecesi. Sahabe-i Kiram aralarında bir sıkıntı oldu. Sıff'ın harp gecesi yani harp var daha harpteyiz yani o gecede mi unutmadın? Halbuki biraz uzanmıştır orada yatarken. Dedi. öyle la Allah sizin belanız versin dedi Irak ehli dedi. Onlara da bir çatkını. Ka telekumullah ya lele rak dedi. Ulan her ne harplere soktunuz bizi perişan etsin. Hazreti Hüseyin de perişan ettiler. Çağırdılar. Teslim ettiler. Ee, şey ibni Ziyadlar'a yani böyle Irak şikak var yani kan, onun için kanda durmaz orada devamlı ihtilaf yani sizin dedi Allah cezanızı vermesin versin dedi yani de zaten verdi zaten de hala da veriyor kaç senedir Hazreti Ali'den beri <gülüyor> Irak hiç durmaz yani siz dedi ne oyunlar ettiniz bana dedi yani bizi sahabeyi birbirine düşürdünüz demek istedi o, harpe soktunuz beni falan demeye getirdi sırfın gecesi de unutmadım dedi harpte bile Yalnız dedi gecenin başında biraz unuttum ortasında bir hatırladım hemen okudum dedi. Yani bir hediye alıyor ondan sonra hizmetçi yardımcı lafını zaten kapatıyor. Ve onu ömür boyu da onunla amel ediyor ne kadar da memnun oluyor. İnsanlar böyle çileler çekmişler. Bizdeki bu rahatlık bize batmış. Bir de oruç tutuyor. Zaten bu kadar yemekten oruç tutmanın bir fazileti de kalmıyor. Yani adamlar bir hurma akşama iftara zor buluyor zaten. E sen oruç tutuyorsun. Zaten iftarda sahurda öyle büyüyorsun ki üç gün yemesen olur. Çünkü hani oruçluyum numarası yemeği arttırıyorsun zaten. Bu orucun zaten fazileti de kalmıyor. Bir de gösteriş yapıyorsun oruç tutuyorum diye. Ulan bu kadar yemek yilen nenem de oruç tutar. O zaman oruç tutarken de gösteriş tehlikesi var. Fekadeşrak muhakkak Allah'a ortak koşmuş olur diyor. Yani gizli şirk tabii. Kafir olmaz. Ve nansallâ kim namaz kılarsa yurayi Gösteriş yaparsa o namaz işte. Yani farz namazlarda gösteriş çok olmaz ama işte namaz kılan kalmadığı için o bile gösterişe girdi durumu var tabii. Koca işleri bin kişi çalışıyor, üç kişi çıkılıyor yani. Adam tabii orada, onlar da diyor ki ona, ya diyor gösteriş yapmayın ya, git evinde kıl. Deli mi ne ya? Farz namazın vakti geçiyor. Nasıl evime gideceğim? Zaten mesai beşte bitiyor, öğlen geçer beşe kadar. İşte adamlar bu kadar cahil. Git diyor, evinde kıl. Ben bir gün otobüse bir memlekete gidiyorum. Dur diyoruz ya namaz geçiyor. Güneş doğacak yarım saat kalmış. Çek şurada bir iki rekat. Sünneti arabada hadi kılalım. Farzı kılamayız ayakta kılacağız. inelim diyoruz. Adam diyor ki yarım saat sonuna istasyonunda gideceğim zaten. Rahat rahat kıl kardeşim diyor. Güneş doğuyor diyorsun. Yarım saate güneş doğuyor diyorsun. Adam diyor ki ne güneşi diyor. Ne doğması diyor. Namaz mı geçiyor diyor. işte kafa bu yani. Adam öğlen namazını kılana kenarda çekmiş bir karton atmış. Adam diyor gösteriş yapma burada ya diyor. Adam diyor ya zaten farz namazımı kılıyorum. Ne gösteriş? Git evinde kıl kardeşim. Ulan neymiş evinde kılacağım zaten geçecek özen. Onun için farz namaz da gösterişe girecek duruma geldi. Yani namaz kalmamış zaten. Ama bir adam tabii nafilelerde riya tehlikesi büyük olur. İşrak, kuşluk var. E tabii camide işler bekliyoruz. Kılacağız hep beraber. Hani bunun gösterişi olmaz Ne yapalım yani? Oturduğun yerde zikir yapman lazım. Eve falan çıkmadan e, bu usule-i sünneti rahat edince birbirini görüyoruz tabii ki. Ama burada senin niyetin ne? Ona bakar Mevla. Gösteriş niyetin olmayacak. Ve men tesaddeke kim sadaka verirse yurayı gösteriş yaparak. E bu olmaz ya. Sağ elin verdiğini ve racün tesaddeke ahfa teala tealemişi ma'acun fi yemir. Yedi kişi Allah'ın gölgesinde gölgelenecek. O gün başka gölge yok ahirette. Sırf Allah'ın gölgesine giren kurtulur. Bu yediği sayarken bir maddesini söylüyorum şimdi. Gizli sadaka veren. Yani ki sol elin sağ elinin verdiğini bilmeyecek. Yani bu hadis şeriftir bu koca karı lafı değil. Sol eli yani şu iki elden şu görmüyor bunu. Artık bunu bile böyle mi yapacaksın ne yapacağız? Yani o kadar gizli vermek lazım. Sen şimdi... Adam sana emanet para veriyor. Git şuraya ver diye. Bir de gidiyorsun kendin veriyormuş gibi bir de gösterici Kendi parası da değil. Yani bir de bu sorun da var yani. Başkasının parasıyla böyle gösteriş yapar bizim millet. Kendi vermiş gibi. Bir de o da sahtekarlığa girer tabii. O da ayrı bir sahtekarlık. Yalancılık gel. Yani. Böyle veriyor alenen falan. makbuz kes bakayım. Bilmem ne hareketlere bak hele hele ya. <gülüyor> Allah Allah. Tamam ben bir şey demiyorum. Güvenlik açısından makbuz istenebilir. Şudur falan. Yani ne atıyorsun böyle hareketler? Gizli şirk. Fakat işte muhakkak şirke düşmüş oldu. Allah ortak koymuş ona. Ne ağuzu bildi adamla? Şurur yenvusinam seyat amalina. Allah Allah Allah. Ve an Rıbayhüminü Abdil Rahman ibne Abi Saeed al an Abi, an jetti. Allah Allah. Ebu Abu Saeed Khudriye döndü bu işte. Ebu Saeed al Khudri'nin oğlu Abdurrahman onun da oğlu Rube. Yani torunu babasından o da dedesinden. Yani bu Said hudri vefat etmiş oluyor sahabe o çünkü. Kale o anlatmış ki İbn Mace ve Beyhaki rivayet ediyor bu hadisi şerifi. Harce çıktım aleyhine bizim yanımıza Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem. Efendimiz çıktı bizim yanımıza ben biz netezekur müzakere ediyorduk. Mescitte halekaler kurallardı, ilim halekaleri Böyle hadis ayetleri, ilmi ders yaparlardı Mescid-i Nebevi'de, sahabenin döneminde. El-Mesih'e Deccale. el Mesiha e, yani gözü sıvanmış demek Mesih. Memsuh-ül yani Deccal'ın bir gözünü yani gözü yüzü anlıyla bir yani böyle dümdüz. Deccale, Deccalı. Bu Deccal nasıl bir şey, ne zaman çıkacak? Bundan nasıl sığınacağız korunacağız Sahabe-i dünyanın dünyanın 1400 sene evveli Deccal tehlikesinden uğraşıyor Bugün hiçbir hutbede Hiçbir vaazda Hiçbir derste Deccal konusu geçmez Hemen hemen bu fakirden başka demeyeyim de Çünkü neden İlahiyatlar akılcı mantıkçı Deccal o diyor ki Deccal televizyon O diyor ki Deccal şu O diyor ki Deccal bu Değil mi Böyle laflar Ya arkadaş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, alnındaki kefere yazısına kadar e, her şeyini boyuna basınlar, tarif etmiş. Bu nasıl televizyon olur? Deccallar çok çıkacak ama esas deccal var. Bak biz onu konuşuyorduk. Tabii i̇sa inanmıyorlar. O Mustafa Karataş mesela. Hiç eli sünnetle alakası yok. el sünnetin dairesinden hariçtir o. Üzülümesi inkar ediyor. Mütevatir bir konudur metinlerde. Akait metnedir. E, İsa Aleyhisselam'ı Deccal'ı inkar edersin. Çünkü İsa Aleyhisselam'ın nüzüğünü inkar edersen, Deccal'ı da inkar edersin. Bunlar birbirine bağlı. Zaten İsa Aleyhisselam Deccal'ı öldürmeye geleceğin. Ve İsa Aleyhisselam'ı yedisüm ve yutvi li deccali şakkiyindikabal Ortalığı fesada verecek. Deccal'ı öldürmek için İsa gelecek diyor. Emali, bedül emali akaitimizde. Dolayısıyla yani sahabenin imanı nerede? Bu şimdiki bizde. Hele ki bu ilahiyatlar. Aman ya ya bir şey inanmıyor adam ya. Bir şey inanmıyor. Şimdi Adem Aleyhisselam'ın babası diyorlar. E i̇şte Meryem Validemize iki çift cinsiyet diyorlar. İşte Mehmet okuyan İslamoğlu olacak o ilahiyatta bir hocalar var. Daha onlarla müşerref olmamıştık biz beğer. Yavaş yavaş çıkıyor. Tek tek bir şeref oluyorum. Aman ya Rabbi. O Mustafa Öztürk diye biri var. Ya Rabbi lan. Adam demez mi ki? Kur'an'da evrim teorisi var da demez yok da demez. Allah her yaratıp yaratır. Belki de evrimde vardır. Bunu dedi ya. Profesör tefsir profesörü. Yüzlerce başı kapalı kız da onu dinliyor. Ne olacak bunlar şimdi? Kurs hocası hanımefendi. Ne olacak? Kimin neslindensin Adem denen bile diyemeyecek. Bir şeyden haber yok yani. İlahiyata git. Bu adamları dinleyenden yani dinda, din dindar bir adam çıkmaz. Bırak din hocasını. Dindar bir adam çıkmaz. Dinsiz adam çıkar ya. Bak biz middetçalı konuşuyorduk diyor sahabe. Fakale buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem. Ela ucbir ela hacı ki ucbir haber vereyim. Ya tela ucbir o haber vereyim mi? Daha uygun istifam. Küm sizce bir ma o şey ki, hıv o ekbefu daha korkunçtur. Aleyküm sizin üzerinize. Öndi bana göre. Bence Rasulullah sün bence şeyini pek kullanmaz. burada kullanmış. Bence sizin hakkınızda minel <inaudible> Mesiyyet dajal, Mesiyyet dajaldan daha tehlikeli bir şey var. Ya Rasulallah dajoldan da daha büyük belanı olabilir. Bize bunu bildir. Fekul yapıyor dedik. Bela buyur ya Resulallah. De. Bildirmez, bildireyim mi? Ne demek? Buyur. fakale burdu ki. Eşşirkül hafiyyü. Ben gizli şirkten korkuyorum. Açık şirkten korkmuyorum. Bundan sonra ümmetim gidip puta tapmazsınız. Puta tapmazsınız. Onun için Vehhabilere de burada deliller çıkıyor. Çünkü Vehhabiler bütün millete türbeye gittin. Şirk o şirk bu şirk. Onlar riya demiyor ki. Ale'len gavur oldun diyor. E şimdi hadis-i şerifte diyor ki. Fevallah ile... Ben sizin benden sonra şirkete düşeceğinizden korkmuyorum Niye düşmeyeceksiniz Dolayısıyla bu kadar türbeye gidenlere düştük diyorsun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yalanlamış oluyorsun Resulullah ki böyle bir endişe taşımıyorum Çünkü şirkete düşmeyeceksiniz diyor Sen nasıl şirkete düştü bütün millet diyorsun Yani bunlar hiç tutar tarafı yok İlahiyatta da Vehhabi kafası var Dolu doçent profesör var Vehhabi kafası IŞİD de bunlardan besleniyor işte e çükür eden adam türbeye gitme ona gitme yüzü zürmetine isteme o şirk bu şirk dersen adam da geri bomba canlı bomba olup bu gavurları öldüreyim diyor işte. Herkesi gavur zannetiyor. Yani bu el sünnetin dengesi itidal ve istikametinden ayrılanlar sapıtır. Bunlar ne olur? Fesat yuvası olur. Ondan sonra bunlardan yetişenler terörist olur ya. anarşist olur. Adam Kabe'yi bastı ya. Suud'da bile şeriat devleti yok diye Kabe'de kurşun yağdırdı ya. Hacer-i geçti böyle taradı bütün safı. 80'de. Yani bunlara bak bunlara. Kabe'de Haremi Şerif'de adam. Hazreti Ömer'de babamın katiline dokunamam. Bu kalkıyor. İmam imamı öldürüyordur. İmam da da abi ama bu imamı da beğenmiyor. Çünkü radikalliğin soru yok yani. Denge yok. Dedik ya Rasulallah bu gizli şirk dedi. Yani demek ki açık şirk tehlikesi yok bu ümmette. Gizli şirk tehlikesi var. E, bu nedir? Be? Tarif edeyim size buyurdu. En yakun ve kalkmasıdır. Erracülü bir adam. Fe namaz kılmasıdır. Namaz kılmakla ne alakası var şirkin ya? Fe yünü süslemeye çalışıyor böyle. Güzel bir hareket. Elini böyle koyuyor. Normalde insanlar görmediği zaman elini böyle kayıyor, Böyle. Millet görünce böyle sıkıyor falan. Göbeğin altında falan. Böyle. Allah Allah adam çivi gibi duruyor maşallah. Millet görmediği zaman böyle. Millet görür zaman. Yüzeyyin, tezin Süslüyor, süslüyor. Salatev, namazını. Çok güzel süsleme yapıyor böyle. Rükuda uzun durmalar, secdede baya kalmalar. <gülüyor> Tadil erken falan filan. Sebep? Limayara gördüğü için. Neyi görüyor? Min bir adam bana bakıyor diye görüyor ya. Onun için namazda süslemeler yapıyor. Eyvah. Gizli şirk. Bu kadar da değiliz herhalde ya. Yine bir tahlil laboratuvar Söyleyip, bunu da tahlilini yapabilirsiniz. Yani ben, bilmiyorum, o tahlilden biraz iyi çıkabilirim. Bak, demin ki not vermedim kendime, edilince Ben hoşuma gidiyor yani. Zemmedilince de hafif bozuluyorum yani falan. Bak, o tahlilim iyi değil bak. Daha yani, o da iyiye gidiyor ama tabii. Eskiden neydi? Kabak gibi yapıyorduk bu işleri. Şimdi bayağı bir akıllandık. Ölüm yanaştı diye ya, mezarın ucuna da doğru gelince... Bizi mi kurtaracak falanca deme başladık yani ama şimdi öbür tahlile midir mesela? Şimdi şöyle ki yani biri gelmiş gelmemiş, kimse görmüş görmemiş yani namazdaki hareketlerim değişmez. Size de bir tahlil veriyorum. Biri görüyorsa görmüyorsa ki namaz farkınız varsa o tahlilden de bozuk çıktı sizin. Ama kim görsün görmesin. Dakikam, saniyem şaşmaz ben bu namazı böyle kılarım. Ha uzun okumak ayrı bir şey. Vakit vardır, sağlığın yeni uzun oku. Onu demiyorum. Ama bir de bunun Zahiri şartları vardır. Bunlara riayeti konuşuyorum. O zaman insan görüyor diye hareketlerini düzeltirse gizli şirk. Allah cümlemizi muhafaza ile. Ya Rabbi Alim. Bir de dua üretecekti. Sallallahu aleyhi ve sellem. Önümüzdeki derste gelecekti ben. Hatırlıyorsam. Dua kitabında da var ama nasip. Şimdi bir hadis sivriyle okuyalım. Ve an Mahmud ibni Lebid. Mahmut bin Ebitt radıyallahu anh diyor. Kale anlattı. Harace çıktı ne nebi sallallahu te ale, aleyhi ve sellem. Yani evinden çıkıyor böyle mescide zaten evinin bitişik mi evinden git mescide geçiş var. Çıkıyor onların yanına. E Fakale buyurdu. Ya ey insanlar, ona hemen vahiyler geliyor tabii yer çıkışında bir şeyler ümmeti kurtarmak için. Ey insanlar, iyyakum aman sakının ve şirk-i Kalplerdeki latife, sır latifesindeki yani içinizdeki şirkten sakının. Çünkü insanın latifeleri var. Ruh, kalp, sır, hafif falan. Bu duygular, e, efendim, yöneten noktalar bunlar. Buralarda şirk dolaşabilir diyor. Bundan sakının. Kâhlet eder ya Resulallah. Ey Allah'ın elçisi. Bu gizli içlerdeki, e, kalpteki, e, sırdaki şirkler ne ola? Buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem. Kale buyurdu. Yekûmû kâkârel racülü bi'atam. Fevzallî namaz kılmaya başlar. yünü o arada süsler çok düzgünleştirir. Neyi salat namazını cahiden, cahiden gayretle yani Aşırı bir gayret ve yapmacık artık derecesine geliyor. Niye lima yara gördüğü için minnezzarinnâz insanların baktığını iley kendisine. Millet görüyor beni. O baştan bir durmuş. Patküt hareketleri bu da bir de baktı o arada cami boşta girmiş kuşluk kılacak falan. Abi de baktı 2-3 kişi arkaya gelmiş falan. Ha bunu duyuyor veya ses de duyunca anlıyorsun ki bana bir bakan var falan. Fedailge işte bu nedir? Şirküş, saraîri, gizli şirk. Ha zaten kabak gibi şirk, ayrı bir şey yani. Adam zaten met ettiler arkasından çok oruç tutar. Eşe Efraim çok rahatça gider, çok sadaka verir, şöyle kıraatı var, şöyle hafız, böyle teheccühü falan. Adam artık iki rekağı zor selam ver, dayanamadı. Sağına selam verdi, döndü dedi. Hemi de oruçluyum dedi ya. Ondan sonra soluna selam verdi. Böyle kabaklar bulunur. Ama bunlar azaldı şimdi. şimdi herkes ustalıklı şirk yapıyor. Yani lafın gelişi arada sokuşturayım bir şey. Yani bir şey anlatıyor. İşte şuraya geldim, şuradan gittim, şöyle oldu, böyle oldu işte falan anlatıyor arada. Veyahut da kaza geçirdik, yanındaki araba buldu, yol falan. O arada ya arkadaş iftara yetişeceğiz falan. Yani orada oruçluyum. Mesajı veriyor. Yani ne lüzum iftara yetişeceğim? Evet yetişeceğim de. Ama o zaman oruçlu olduğumu anlatamam ki. Değil mi? İftar tabirini kullanmam lazım. Sakınmak lazım işte. Herkes kabak gibi yapmıyor ama kalpte değişiklik varsa birisi görünce harekette değişiklik varsa bu şey diyor. Zeyd bin Eslem Hanebi Zeyd Eslem babasından vefat ediyor. Yani Eslem radıyallahu anh. Aynı An, Enne Umara radıyallahu anh Ömer Efendimiz haraceye çıktı ile mescidi mescide çıktı. Fevece'de buldu Muaz'ı. Hazreti Muaz'ı buldu. Nerede? Aynı de kabr-ı Resulullah. sallallahu aleyhi ve sellem kabrinin yanında Efendimiz vefat etmişti. Hazreti Muaz da gelmiş Yepki ağlıyor. Hazreti Muaz'ı Yemen'e vali gönderdi. Gönderirken buyurdu ki ya muaz belki daha görüşemeyiz. La leke temur mescidi ve temur kabri Sen bundan sonra gelirsin Medine'ye ama benim mescidime gelirsin, kabrime uğrarsın, beni ziyaret edersin. İşte onun için İbn-i Teymiye'nin sapıklığı burada da çıkıyor. Bu hadis sahih hadis. Çünkü diyor ki kabrine gidilmez. Efendimiz mescidime gelirsin, bana da selam verirsin demedi. Mescidime uğrarsın, kabrime de uğrarsın. Kabrime direkt uğrarsın diye de gelirsin dedi yani. Onun için öyle mescide gelirsin diye bir şey yok. Kabre özel gidilebilir. İbni Teymiye sapıtmış yani. demiyeciler de sapıtmış zaten. Şimdi Hazreti Muaz da Yemen'den döndü. Resulullah vefat etmiş diye. Cenazeye nasıl yetişsin şimdi? O zamanlar kaç ayda gidiyor geliyor. Baktı ki Hazreti Ömer Efendimiz çıktı camiye geldi. Baktı. sallallahu aleyhi ve açık. O zaman ziyaret ediliyordu içerisi. Kabrin yanında oturmuş ağlıyor. Fekale dedi ma yübki, ma ne şey yübki ağlatıyor keseni. Sebebi ne Kale Hadis bir hadis beli ağlatıyor. kimse semutu işittim onu. Kimden min? sallallahu aleyhi ve sellemden işittim. Ne demişti Kale? Buyurmuştu ki bize. El yesiru azıcık dahi miner gösterişten şirkün büyük şirktir. Gösterişin azıcığı, ufacığı çok büyük şirktir. Biri görse beni istese şirk ya. Bu nasıl iş ya? Yani tabii ki kafir olmuyor. Ama e, Amerika kabul olmuyor. E niye yaradı bu amel? Ve men her kim adâ düşmanlık ederse hadi ben bu hadisi işittim diyor. Kime evliya Allah, Allah'ın dostlarına düşmanlık ederse evet. Fakat bâ muhakkak ilan etmiş olur. Kime Allah'a Allah'ın karşısına çıkmış olur. Neyle bil muharap harbiyle. Har bile. Yani Allah'a savaş açmış olur. Şimdi sen Mahmud Efendi Hazretleri ne düşmanlık ediyorsun? E, senin hasmın Allah'tır. Sen harbe Allah açtın. Velilere düşmanlık ediyorsun, Allah dostlarının aleyhine konuşuyorsun. Bunlar diyorsun, rabuta yaptırıyor, kendine taptırıyor. Karılar marılar bunları düşünüyor, hayal ediyor. Çıkıyorsun televizyona, bu Namık Kemal Zeybek midir, nedir? Bunlar konuşuyorsun. Evliyaullah, öbür Haydarbaş, Şah-ı Nakşiment diyor. Kaç kafa kopartmıştır diyor. Ya sen kimle oynuyorsun ya? şah bu ya. Ama Allah'ın dostlarına düşmanlık edenler var. Her zaman olmuştur. Bunlar Allah'a harb ilan etmiştir. Buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. İnne Allah'a şüphesi Allah bu sever. <gülüyor> Kimleri el ebrara? sever. İyiler yani Kur'an'da met ediliyor. Ebrar. Ber. Ber iyi adam demek. Ber kime derler diyor. El ber la zerre zer. Zerreye eziyet etmez yani öyle. Hani derler ya karınca incitmez falan filan. Takva sahibi çok takva. ولكن البير kimse Kur'an tarif işte Allah inancak ay iman sen kendi sevdiğin sevdiği malı verecek fakirlere yetimlere miskinlere falan Ondan sonra namazı dost doğru kılacak, zekatı verecek, söz verdiğimi ahde vefa gösterecek, en zor zamanda sabredecek, sebat edecek, en sıkıntılı zamanda Allah'tan razı gelecek falan falan sayıyor. İşte bunlar sadık, dürüst Müslümanlar. Takva sahipleri de ancak bunlara denir diyor. Sözde durmaz, sıkıştı mı bozar işi, sabretmez, kaçar. Neyse, nasıl ber olacak? Allah kimleri sever? Ebran'ı sever. ebrar en iyi kullar. El etkıya. Takva sahiplerini sever. Takva zaten haramdan sakınır, mekruhtan sakınır, şüpheliden sakınır. El ehviya, e Gizli kullarını sever. Ne demek gizli? İbadetlerini e, gizli yapıyorlar. Efendim e, riyadan sakınmak için. Tabii ki farza cemaata gitmiyor demek değil. Farzlar cemaatta haç Arafat'ta olur. Yani Arafat'ı evde yapamazsın ki gizli yapayım diye. Ama onu demiyoruz biz. Nafileleri gizliyorlar. Nafileleri. Kizlerler. Ondan sonra öyle mübarek adamlar ki kaybolsalar ile müftekadığı aranmazlar. Şimdi mesela devamlı camide, cemaatta şurada, burada, bu kadar. İsmaila'da gelen giden atmış herif. Şunlar, bunlar. Çünkü öyle mübarek adamlar var ki gelmedi, hasta oldu iki gün. Yok. Kimse demez ki falan nerede. Niye? Garip. Fakir. Zengin olsa herkes aa falan fabrikatör niye gelmedi bugün? Herkes sorar. Garibanı kim arar? Onun için Allah hangi dostlarını sever? Kaybolsalar aranmayan. Yani ne demek? Hiç gündeme damgasını vurmamış. Yani karışmıyor kimse falan böyle. Onun için kimse de adam yana koymuyor yani. On sonra ve hataru gelseler meclise Hatmi Şerife girdi, oturdu. Lem rafu tanınmazlar. Kimse parmağıyla göstermez. Oh, Şimdi kimi gösterirler? Ya zengin olacaksın, ya büyük hoca olacaksın, ya kuru meşhur olacaksın. Meşhur olduğun zaman herkes Hatmi Şerif'in yarısına kadar ona koluna vurur. Şu gelmiş, bu gitmiş. Mevla öyle çok meşhur olanlarla da işi yok diyor yani. Mevla kimleri seviyor diyor. Gelse tanınmaz, kaybolsa aranmaz. kadar gizli kullar var. Veli Efendi var mesela meşhur bizim Veli Efendi. Ben de meşhur ettim bu adamı. O da hiç istemez öyle şeyler. Yani mübarek çocukluğumuzda ben 20 sene belki onu bir kere rastlasam dedim. Derlerdi şöyle kerameti var, böyle Veli Efendi diye biri var falan filan. Yani ben de ya 15-20 yaştan ya bu Veli kim? Rize'ye gittim orada okumuş. Zabendik'te. Orada da çok metini duydum. Şöyle çok da kerametleri görülmüş. Efendinin müridi tabii hepsi bunlar. Efendiyi düşün tabii. Efendiyi hiç düşünme çünkü ulaşamazsın da. Yani şimdi bu Veli Efendi kim bu ya? 20 sene görmedim ya. Hızır Efendi dedi ki Rah rahmetullahi Ali hocamız. Ya bir bana bakarsın hat bir şerif pat önüne belirir dedi yani. Fakat kimse tanımaz dedi. Hakikaten şimdi de kimse tanımıyor da yani. çok Çok da meşhur değil. Bugün Fatih Amire oturuyordu, öne oturmuşlar adamcağız böyle hayatta geçip böyle oturmaz da işte zorlamışlardır herhalde. E şimdi adam işini gizli yapar, ibadetini gizli yapar. Olmasa kimse sormaz, gelse kimse tanımaz. Ulu bu masabihül huda, hidayet kandilleri gibi yanıyor pırıl pırıl. Öbür türlü o oh, şalları at, ondan sonra cübbeleri çek, on sonra hareketler kollar böyle falan o. Oh. Geldi merkez, buyurun efendim mecliste yer açanlar falan. Mevla çok öyle şeyleri sevmez diyor hadis-i şerif. Mevla diyor öyle hafi mahfi kullan sever diyor yani. Çok meşhur olmak için milletinde işi gücü meşhur olmaya uğraşıyor. Allah Allah. Yahu kardeşim Mevla gizli ibadet yapar. Seviyor zaten daha. Allah'a meşhur oldun işte da. Ben tanırsam seni de bozarım yahu. Tanımasam daha iyi. Boşver. Kalpleri hidayet kandilleri yahracun ecaller minkulli gabra her toz dumandan muzlimetin her karanlık şeyden çıkarlar ne demek kalplerinde öyle bir hidayet nurları vardır ki bozguncu cehaletler ve fiteni muhayyire fiteni muhayyire Allah muhafaza etsin. önümüzde daha tehlikeli günler gelecek ahir zaman yanaşacak. fiteni muhayyire insanı şaşkına çevirecek kargaşalar iç savaşlar dış savaşlar tabii ki en büyüğü artık son noktada deccal süfyaniler, deccallar falan o noktaya da gelecek artık. Ama şu anda oraya doğru gidiyoruz. Yani insanları şaşkına çeviren kargaşalar. Yahu cemaatimizin içinde bile bir tarikatın bir cemaat şeyhimiz başımızda kaça bölünmüşük? Ha bölünme var mı? Bölünme yok. Hepsi efendiye bağlı. Orada ittifak var. Ama ya o ona şunun o yoğurdun ekşiyi bu buna ayranın tatlığı. Allah'ım ya Rabbim herkes hizmet etsin birbirine dua edelim kardeşim. Ayağımıza dolanmayın, biz de ayağınıza dolanmayalım falan falan. Yok. İlla kargaşa. Çünkü bu kargaşalar artarak devam edeceği belli. Çünkü kıyamete gidiyoruz. Ama diyor onlar öyle mübarek insanlardır ki, öyle ihvanlarımız var ki mesela. Hiçbir fitneye karışmazlar. Hiçbir olaya bulaşmazlar. Efendisini, mürşidini bilir, dersini, yapar. Ne temiz insanlar var, ne mübarek ihvanlar var. Onun için gizliler daha makbul. Gizli kahramanlarımız çok bizim yani. Bizim kapıda öyle. Çok. Allah'ın ne kulları... Sade bizim kapıda değil ama kusura bakmayın. buna adı varız var, İskender Paşası var, Sami Efendisi var. Var, var, var. Ne olur, Süleyman Efendi cemaatleri var işte. İhlas grubu var, var. Yani illa cemaat cemaatta mübarek insanlar var. Yani sakın böyle sade bizde var, başkasında yok. Bunlar İslam'da böyle bir laf yoktur yani. Ehli sünnetiz hepimiz. Ehli sünnet olmak kaydıyla Allah'ın ne gizli kulları var. Ama <gülüyor> işte onlar diyor... Her karanlıktan hidayet nuruyla çıkarlar. Ortalık karışır, memleket karışır, cemaatlar içi kavgalar karışır, büyük olaylar olur. Bir de bakarsın onlar bu işe karışmamışlar. Çünkü kalplerinde hidayet nuru olduğu için. Bir de meşhurlukta afet ve bela çoğalır. Seninle muhatap olursun, hedef olursun. Gizli ibadet yapanlar daha selamette kalırlar. Onun kimse ben ileri geçeyim, meşhur olayım, önde gözükeyim, parmakla gösterileyim derdine düşmesin yani. Hocamızlarımızdan yeni hocalarımız var, hafızlarımız var, medreselerimiz mamur. Elhamdülillah Allah nazardan muhafaza etsin, yetişiyorlar. Parmakla gösterileyim işi iyi bir şey değil. Bi has bimriyim bileşer. ile dinle dünya. İster hafızlık, hocalık din konusunda olsun, ister zenginlik, yakışıklılık dünya konusunda olsun. Bir kimsenin parmakla gösterilmesi şer olarak ona yeter. İlla men Allah. Allah'ın korudukları müstesna. Şimdi Mahmud Efendi de parmakla gösteriliyor bir yere gitse dünya. O ayrı bir şey. Allah'ın korudukları müstesna. Ama biz öyle Allah'ın korudukları özel kimselere dahil miyiz? Şüpheli olduğuna göre biz sakınmamız gerekir yani. Sakınmamız gerekir. Özellikle gizli e, şirkten sakınmak icap eder. Evet 47'in oğlu hadis-i şerifte kalalım. Ondan sonra önümüzdeki derste devam edelim. Ve bayağı Efendim e, uzun hadis-i şerifler geliyor artık onlar bir derste e, çıkarabilirsek iyi olur. ikiye üçe bölünürse sıkıntı olur. Ama bu babın sonunda bir hadis-i şerif geliyor. 56'ın oğlu hadis-i şerif. <gülüyor> bu öyle bir hadis-i şerif ki aman yarabbim. Belki de bu hadis-i şerifi bu perşembe sohbetinde yaparım. Önümüzde oraya geldik bir derste geçeriz. Yani şimdiden yapmış oluruz. 56. hadis-i şerif. Ben bunu Hızır Efendi rahmetli hocamdan, hiç o zaman ben böyle hadis kaynak, kitap bilmem yeni çocuğuz yeni okuyorduk yani. Ruhul bir yandan okumuştu bunu. Fakat biz o zaman şaşırmıştık yani. Böyle on kişi, yirmi kişi onun evinde ders görüyorduk biz. Evinde bize ders verirdi işte o zaman eski ağacı musallar falan zamanda. E, bu hadis herifi bugün dedi bir derste bunu okuyacağım. Bir okudu falan bütün millet e, yani kendini parçaladık yani. Herkes böyle tabii. Bu nasıl bir hadis-i şerif? Bu nasıl bir vaziyet? Hepimiz yandık helak olduk. Kimsenin ameli kabul olmuyor gibi bir şeye de düştük yani. Endişeye de düştük. Çok muazzam bir hadis-i şerif yani. Bu 56. hadis şerif. Bu perşembe sohbette saat 8 gibi başlayacağım inşallah. Saat 8'den sonra bu hadis-i şerifi okuyayım. Çünkü bu uzun bir hadis-i şerif. Ancak perşembe kurtarır bunu. E bu hadis-i şerifi mutlaka dinleyin dinletin ama mutlaka. Çünkü daha hocamdan dinlemişim. Ben konuştuğum 35 senelik kişi konuşuyorum. Belki de fazlası var. Yani Rize'ye gitmeden evvel olabilir. Yani o gün, bugün bu hadisleri beynime mıhlanmıştır yani. Korkunç bir dehşet. İhlasla ilgilin. En son nokta İhlas'a varıyor da. İnşallah. Şimdi efendim kardeşlerim biliyorsunuz ortalık karışıktır. Bundan dolayı ben de bir rüya gördüm. Ben biraz rüyalarıma itibar ederim. Çünkü benim rüyalarım çıkıyor. Çok hususunun çoğunu anlatmıyorum size. Özelde bilirler benim rüyalarım çıkar. Çok da rüyada görürüm. O bakımdan e, rüyama binaen kürsünün yerini değiştirdim yani rüyada. E, bir olay olmadı. Patküt sesler duydum ama sonra dedim kürsüyü bu tarafa koyalım falan. Böyle bir şey oldu. Bunun üzerine istihare yaptım. İstihareme göre e, e, buradan yani bu yaptığım tefsir hanesinden buradan sohbetimi biraz yapalım. Ortalığı görüyorsunuz. Memleketi görüyorsunuz. E, IŞİD belası özellikle. Şimdi, son şey IŞİD'in üzerine olduğu çıktı. Sakallı adamın biri yani. Yazık bak. Perşembe sohbetine bunu da başlığında değineceğim tabii. Bu nedir yani bu intiharlamında İslam'da yeri yok diyorum ama yine bir kısa diyeceğim. İsrailli'yi öldüreceğim diye, Yahudi öldüreceğim diye. intihar edelim olsa Yahudi zimmi statüsünde pasaportlu gelmiş. Sen burada devletin emanı var. Bunu, bu usta Ati Şefler okuyacağım biraz bu perşembe. Yahudi maudi diye adam öldürülür mü ya? Bu çok tehlikeli bir şey ya. Bu Müslüman olamaz böyle. Yahudi maudi diye öldüren ya. Zimmi çünkü ve bunları anlatacağım perşembenin başında inşallah onun için bu perşembe sohbeti saat 8 diyelim saat 8'de de buradan ben yapacağım herkes ekranları başına kilitlensin İnşallah bütün herkese de haber verin efendim Rekaip e, kandiline kadar buradan yapacağım yani 7 Nisan'a 7 Nisan'da Bursa'ya sözüm var inşallah ona istiharem çıktı 7 Nisan Rekaip kandili Bursa'da yapacağım inşallah o araya kadar da perşembe regaib de perşembe olduğu için o da perşembe yani öbürlerini buradan yapacağım inşallah Rekaip gecesinde e, mescitteki sohbetin ilanını yapacağım. Yani Bursa gecesi 7 Nisan Rekaip gecesindeki sohbetimde hani perşembe, ondan sonraki perşembe mescide başlıyor muyuz? Yoksa Miraç kandiline kadar yine buradan mı devam ediyoruz? Konusu kesin değil. Ama bu iki hafta yoğun yani. Bu perşembeyle önümüzdeki perşembe buradan yapacağım. Üçüncü perşembe zaten Rekaip gecesidir. İnşallahurrahman e, e, Bursa'da Rabbim cemaatimizi. Ecem eylesin. Ama yine de buradan da konuşalım. Bursa'ya da kadın cemaat gelmesin. Çünkü kadın ve çocuklar gelmesin ki erkeklere eğitmez. Kandil çünkü. Kandil olduğu için çok akın olur. Yani Bursa'yı şimdiden ilan ediyoruz. Bursa sohbetine, regaibin gecesine kadınlar gelmesin. Yani radyo var evinden dinlesin. Çünkü erkek kadın çok karışır izdam olur. Kandil normal geceye benzemez yani. Bundan dolayıdır ki hepinizi Allah'a emanet ediyorum. o sallallahu teala ala seyyidina muhammedin ala sohbeti. Selleme teslimen فالحمد لله رب العالمين أرجوك يا رب في الدارين ترحمنا بجاه من في يديه سبح الحجر يا رب عظم لنا أجراً ومغفرتان فإن جودك بحر ليس ينحصر فقبض يوны الأهل غلا قضاء وفرج الكرب عنا أنت مقتدر وكل طيف بنا في كل ناسلة لطفا جميلا به الأهل تنحزر.